Büyaha da, ama hak Cüllü ala Muhammed, Allahum cüllü ala. Cüllü ala Muhammed, Allahum cüllü ala Muhammed. <gülüyor> Sallu ala şefii'i ذnubina Muhammed Allah'ım salli ala salli ala salli ala muhammed Ve ala aliyyü ve sahbüse selam A'udu billahi s-semiyu ala alimimimineşşeytanirracim Rabbi a'udu bike minhüm azatish şeyatın ve a'udu bike rabben yahturun Bismillahirrahmanirrahim قل للمؤمنين يغضوا من الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم Barikli nafi elhamdülillahi rabbil alamin estağfirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yemût 54 farzdan 32. farz dersimiz buraya gelmiştir İnşallah Haftaya Ramazan Şerife dahil olacağız İlk cuma gecesinde bulunacağız Ve buluşacağız Yine böyle iftarlarımızı yaparız Ondan sonra teraviha kadar Sohbet olur Teravihte de bu fakir kıldırırız İnşallah Havalandırmalar da yapılacak yani inşallah yetişecek Zaten sohbet de uzun tutulmaz Hemen yası ilk vaktinde Kılınır inşallah Ve bir Sıkıntı olmadan ilim meclislerine gelenlerden oluruz. Maalesef Ramazan-ı Şerif'te biraz tabi gevşeklik oluyor. İnsanlar iftar telaşesine düşüyorlar. Bir yerlere davete gidiyorlar. Gelemiyorlar. Tam sohbet olacak. ayet hadis okunacak zamanda e, mübarek Ramazan'ın cuması 70 Cuma'dan üstündür. Hiç bulunacak bir şey değil. Fakat Ramazan-ı Şerif'te çok insan sohbetleri kaçırıyorlar. Halbuki hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men hadara meclisen min mecalisil ilmi fi ramazan her kim ramazan-ı şerif ayında ilim meclislerinden bir mecliste bulunursa ki ramazan-ı şerif boyunca tabii şifa derste olmayacak dolayısıyla bir kaldı bu bundan başka bir ders yok yani bizim burayı kastediyorum hem de cuma gecesi bizim dersimiz bir ilim meclisinde kim bulunursa ketebe lev bi kulli kademin ibadete senetin allah Teala o kişiye her attığı adıma karşılık bir sene tamamıyla ibadet yapmış sevabı yazar. Adımına bir senelik ibadet yazar. Adımına Ramazan'a mahsus bu. Bu gecede yok bu. Her zaman ilim meclislerinin fazileti çok ama bu gece hakkında bunu diyemeyiz ve yekunu mar'a tahtı'l arşi yevme'l kıyameti kıyamet gününde de arşın altında benimle beraber olacak. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde arşın altında sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber olacak. Bu ne müjdedir ya? Bunun için Ramazan-ı Şerif'te dersleri bırakmayalım. Efendim böylece gayret edelim zaten size baya bir iftar payı veriyoruz 15 dakikada adam bir öküz yer ya yani ne yiyeceksiz daha yani ona göre sandviç, mandeviç, peynir içine koyarsın domates, temiz bir şeyler, hurma zaten adam bir hurmayla 3 gün doyar ya, durur ee, İnşallah öyle sünnet üzere iftarlar olur Rabbim hayırlısıyla ulaştırsın Amin. Allahümme, Allahümme barik lena, barik lena. fi racebe ve şaban Amin. Ve belliğne Ramazan belligna Ramazan Amin, Amin. Allah'ım salli ala Allah kavuştursun, Allah ulaştırsın Ben de şimdi daha Trabzon'dan geldim Bugün yorgunum sabahlardan beri 3-4 günlerdir oralardayım Sohbetler oldu, ziyaretler oldu çok. Hep selamları var sizlere de Resul hocama da gittim Hocamın köyüne okuduğum köyde Orada sohbet oldu, Trabzon'da oldu Baya bir dere tepe geçtim yani Ondan sonra geldik bugün sohbet var diye buraya yetiştik. Elhamdülillah. Evet. İnşallah biz e, mübarek Cuma gecelerimizi ilim meclislerini tatil etmeyeceğiz. Yani buna gayret edelim. Biz sizinle birlikte buluşalım diye buna devam ediyoruz. Burada biz bir sohbet yapıp da bir yerden para almıyoruz. Ya bu cemaat buraya gerçekleşecek maddi bir şey yok. Ama Allah için biz bu cemaati bırakamayız. E bu sizin sebebinizle de bütün millet ekmek yiyor. Yani radyodan dinleyenlere yarıyor. internetten dinleyenlere yarıyor. Herkes sizin hayrınız bu. Meclisin kurulmasına sebep sizsiniz. Ne kadar büyük vesile oluyorsunuz. Yani sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde sohbete oturmasalardı o kadar rahat hadis bize ulaşır mıydı? İşte bu zamanda da e, ahir zaman, garip zaman, ilim meclisine gelen yok, yaz günü sıcak, herkes gitmiş bir taraflara, sohbete gelen, yani bu zamanın sahabesidir. Bu zamanın sahabesidir. Sahabe gibi oluyorsunuz. Çünkü ilim meclisi sizin sebebinizle kuruluyor. Bu kadar ayet hadis duyuluyor insanlar, haramlardan kurtuluyor. E, cemaat olmasa bu sohbet olmaz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti bu, yolu bu, sohbet yolu bu. Bu yol böyle devam edecek kıyamete kadar. inşallah. Bizden sonra da devam edecek ama siz bunun bugünler için en kıymetli fertlerisiniz, neferlerisiniz. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Evet efendim. Şimdi dersimiz nedir? 32. farzımız nedir? 54 farzdan 32.'si. Harama bakmaktan gözü sakınmak. Tam da şimdi ortalık çırılçıplak. Bu geldi sıra buraya. Bir de Ramazan geliyor. Orucu ağzına da harama bakmak hepten orucu zedeliyor. Yani bu farz her zaman farz. Ham su yiftırna's saim.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 Velayiin ülkeyizin bir yalan yere yemin etmek, bu yalan bir başka. Bir de yemini var. Bir tane hıyar satacak, vallahi diyor şu kadara kurtarmaz. Bir hıyar için yalan yere yemin edilin? E o zaman büyük işler için edilir mi? Edilmez. Bütün dünya kül me'tahud dünya kali.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 Gördüğü efendim haramların resmini çeker. O resmi beyne atar. Bilgisayarda atıyorsun ya öyle. Beyne atar, kalbe atar. Sonra kalp ve beyin onu kurmaya başlar. 30 sene evvel gördüğü bir karının şimdi gözünü kapasa hemen hayal eder. 30 sene evvel görmüş. O arada neler görmüş hepsini unutmuş. Medine'deki mihrap sağda mıdır, solda mıdır desen, hiç bilmez. Kaç kere hacca gitmiş, Eshab-ı suf'e nerede desen bilmez. Kağabe'de cırkni iraki'n nerede desen bilmez. Gördüğü yerlerde orudur veya bir evliyaya rabıta yapacak. Ben rabıta'yı beceremiyorum. E beceremiyorsun Bir karıyı görürüz, 30 sene sonra onu düşünebiliyorsun da. Niye bir evliyaya rabıta yapamıyorsun?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 onlar da gözlerini ne yapsınlar? Herkese e, baktırmasınlar. Gözlerini haramlardan yumsunlar, kıssınlar ve <gülüyor> hafız nefru ne, tenasül uzuvlarını korusunlar. O yana bu yana bakmazlarsa zinadan da kurtulurlar. Kadınlar da bakarsa erkeklere zinaya düşme tehlikesi var. Ondan sonraki Âyet-i Kerime o kadınlarla ilgili başlayan uzundur.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 Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Abi. La Hz. Ali Efendimizden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. La tut bi nazraten nazrate Bir kere gözün aldı bir kadına baktın bu mesuliyet getirmez. Ama bakışın ardına bir daha bakış ekleme. Peş peşe bakma. <feynne lekelû la> Birincisi senin lehine olur. Yani günah olmaz. Çünkü o rastgele oluyor. Gözüne denk geldi. Veleyse <feynne> veleyset lekel ahiratu. <la> ikinci bakış senin karına olmaz, zararına olur. Yani günah yazılır. İkinciye baktığım vakitte.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 Ta ihramdan çıkana kadar bayramın birinci günü hem şeytan taşlayacaksın da ondan sonra tıraş olacaksın, kurban keseceksin. Ee, efendim, kurban keseceksin, tıraş olacaksın falan da ihramdan çıkana kadar bu devam ediyor. İhram yasağı bu. Bazı kadınlar ciddiye indik bir kere. Efendi Hazretleri falan beraber bir hoca da var.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 Ali Haydar Efendi Hazretleri, kadınlar çarşaf giysin, şöyle kapansın, böyle kapansın diyor. Bu da ne örtüyor bu kadar kadınları diyor, bir şey göremiyoruz. O da çok büyük bir alim yani, eski alimlerde. Bunu ne biçim konuşmalar, yani ne kevezlikler, ne fuzuli laflar ya. Mevlamı diyor. İhram meselesinde dinleyen hanım kardeşlerimiz dikkatli olsun. Umre'ye gidenler oluyor, işte birkaç ay sonra hac var. Hanımlar mutlaka o terek işini buradan hazır etsinler. Sonra yolda ihramaniye denilince terek merek bulamaz. Oçaktan bıçakta. Tereklerini hazır etsinler. Efendim. Ama zaten hoca ben burada da yüzüm açık geziyorum falan. <gülüyor> Onu bilmem. Yüz avret değildir. Yüz avret değildir. Yani avret olmadığı tamam. Amma ve lakin yani Ayşe annemiz bir göz kalsın derdi ki onunla yolunu görsün. İki göze bile müsaade etmezdi. Ama fetva avret değildir. Avret değildir ama fitne mahallidir. Bütün güzellik de belirtileri nerededir? Yüzdedir. E bütün bu şiir yazanlar, şarkı yazanlar nereden yazıyor? Gözden, tutaktan. Değil mi? Hep bunlar görünen yerler. Bu görünen yerlerden insanın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 Şeytanın ergeni ala menazile şeytan insanın iki gözün üzerinde durur burada yeri şeytan senin nerende diye sorarlarsa şeytan benim nerende iki gözün yanındadır ve kalbi birlikte kalbindedir ve zekeri, bir de tenasül uzundadır üç yerde oturağı var Allah Allah Bütün başımıza bela gelen noktalar ve bu ala 3 kadının da üç yerindedir. Ala aynia gözün üzerinde ve kalbia kalbin üzerinde ve acuja kuyruk sokumu tarafında. Bu üç yerde oturur diyor. Allah Allah. Onun için insan ağah olacak, uyanık olacak. Düşman senin nerede? Düşman nereye gelmiş? Düşman nereye ocak kurmuş? Hedefe kitlenmiş.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 Yollarda sohbet kurup meclislerde oturmayın. Camilerin kapılarında namazdan çıkarlar, otururlar. O İsmailağa'nın oradan, İsmailağa'nın kapısından çık öyle. O yola bakan kapısından, o karşıda dizilirler. Öbürü hadi adam karpuz satıyor. O karpuzcu. Sen necisin? Hıyarcım mısın?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 E senin dükkanın yok, işin yok, tezgahın yok, bakmak için oturuyorsun. Dur dur dur dur dur dur ya. Ama eğer mecbursan yani ekmek teknesidir, bir şey satıyor, gariptir. Dükkan açmış orada veya seyyar tezgahı var. E ne yapacak o? Mutlaka durmanız gerekiyorsa Ferut selam, selam verenlere cevap verin. Yolun hakkı var. E tuttuları hakka Yolun hakkını verin. Kim selam verirse ne diyeceksin? Ve aleykümselam. Demek zorundasın. Demedin günah girdin hep. Kaç kişi selam verdi, cevap vermedin. Hep harama girdin. Selama cevap verin. Ve uddu gözleri yumun. Hadi bakalım şimdi. E hoca efendi, zaten adam orada niye oturuyorum ben? Bakmak için. Sen de diyorsun bana mutlaka oturacaksan gözünü yum. Gideyim eve daha iyi. E git eve işte. Biz sana onu demek istiyoruz. Hadi Şerif onu demek istiyor. Gözünü yum. Selam cevap ver. Gözünü yum. 90 yaşlı adam orada eskiden bir kahveler vardı. Çok kahveler vardı orada. Bizim çocukluğumuzda kumar mumar oynardılar. Sonra onların çoğu bozuk çok bozuk adamların yerleri vardı orada. Evelce. 90 yaşlı adam oturuyor orada. Böyle yoldan bakıyor falan. Birisi geldi dedi ya sen dedi işim bitmiş, pilim bitmiş. Ne bakıyorsun? Ya dedi olur mu dedi. Kalbim zevk alıyor dedi. Tabii. Parmağı oynamasa da kalbim zevk alıyor diyor adam ya. Ne yapacaksın yani? E onun için sana diyorlar yollarda oturma. Gözünü yum. Vehdü sebil. Yol sorana yol göster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 hiç adamı görmesen bir şey yok. Adamı görüyor. Görünce başlıyor birbirine. Ne yamuk adam ya bu diyor. Adam diye ne alakası var buna. O ona gıcık ya. Görünce hatırına geliyor. O yanındakine başladı. başladı dedi. İşte o gözünü yiyor musun? Sen ne bakıyorsun adama? Adama bak. Ondan sonra diyor ki bu topal, Bu bilmem kel. Bu kör. Sana ne ya? Allah Allah. Hadi tıp şey misin be? Bilirkişiye yetinmişsin sen. El alemi teftişe geldin. Hakır görse... Adama gıybet Efendim beğenmese konuşsa hakkında Haram Hepsi kul hakkı kul hakkı kulak. Bir dakikada neler oluyor Onun için Pek bakılacak orada Efendim Hazretleri'nin gözleri tabi Ben Rize'den 80 senesinde döndüm Efendim o zamana kadar Kendi okuyordu kitaptan sonra e, Büyüteçlerle okuyordu Falan mektubatı böyle Kocaman büyüteçlere böyle yanaşırdı Yana kadar okurdu epey sene. Sonra ben gittim, okudum, geldim. Gelir gelmez, daha dedi büyüteş de fayda etmiyor. Daha ben bakmayacağım kitaba diye. Sen dedi bana gözlük oldun dedi. Privat göz oldun dedi. Bir kere de öyle dedi. O sıra ben başladım okuma. Mübarek tabi e, kerametiyle bazı kere tabi hiç görmeden, duvarın arkasındakini görür, o ayrı. Halader Efendi Hazretleri'ne kulağı duymazdı. Hiç kulağı duymazdı. Kağıt yazarlardı, yazı okurdu.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 Onda böyle bakarken Haç Salih kapıdan görüyor. Kürsü nerede? O nerede? Bir de kitaba bakıyor büyüteşten. Hacı Salih öne alın derdi. Girdiği anda. Yani o keramet başka. Ama zahiren öyle. Ne derdi? Sizin yollarınızda da sizin çarşılarınızda yollarınızda, üzerinizde başınızda da benim görüp bakacağım beni memnun edecek bir durum yok ki. On üçünde görmediğine de sevinirdi. Yani ki hiç bir haram görmüyorum diye. Ya, Onun için tabii Allah'ın takdiridir bizim gözümüz görüyor. Şimdi insan köretpeni Ya Rabbi demeye de bir üzüm yok. Ama en azından dua edelim Ya Rabbi harama baktırma bizi Ya Rabbi. Gözlerimizi çevir Ya Rabbi. Kalplerimizi hayra çevir Ya Rabbi. Amin. Amin. İşimiz duaya kaldı ya.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 Zararın daha fazla olur. Evet. Hadis-i şerifler çok. E, Bukhari ve Müslim Hadis-i şerifler. İyyâküm vel cülüs turukat. Ebu Said radıyallahu anh rivat ediyor. Sakın yol kenarlarında oturmayın. Dediler ya Resulallah bazı işimiz oluyor. Bir şey konuşacağız adamdan. Adamı buluyorum yolda. Diyeceğim ona bir şey. İne beytüm fe atut tari kâkkavu mutlaka bir şey konuşmak, görüşmek, alışveriş mecbur çıktığın sokağa yolun hakkını ver. Ve mahku Allah Ya Resulullah yolun hakkı nedir? Gazul basar. Gözünü haramdan yumacan. Ve kefuleza. Kimseye eziyet ve sıkıntı vermeyeceksin bakışınla, şu hareketinle. Ve raddüs selam. Selam verenin cevabını vereceksin çünkü selam vermek sünnettir, almak farz. Ve emru bil maruf ve neh yuğanil münker oho bir de bu şart geldi hem de Bukhari müstevi işte, iyi emredeceksin, kötülükten neh yedeceğin akın akın geçiyor çırpıl çıplak bun hangisini durduracaksın da başını kapatan fendi diyeceksin o da sana hadi gidişineme bana laf attı diyecek her türlü insan akıyor sokaktan gidiyor buna nasıl iyi emredeceksin kötülükten ne edeceksin hiç sokağa çıkılacak hal yok.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 ekmek almış, bilmem ne almış, fırına ve oraya buraya yani harcadı şeyi. Çek ödenmedi. O, o hoca da geldi bana diyor ki "Hocam bunu öde." Ulan dedim adamın zekatını ben mi ödeyecim? <gülüyor> herif yedi yedi yedi yedi zekat diye de bize verdi. Biz de verdik bir hayra. Zekatını da bana ödettirecek herif. Böyle iş şey olur mu ya? Mecbur ne yap ne et? Ödemek zorundayım. Adam medresesi var. Ne yapacağım?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 işte su akar, göz bakar demiş adam. O yana bu yana takılıyor. Gözdenizi yumun. Ve kufv edeykum, ellerinizi insanlara vurmaktan, dövmekten, tokat atmaktan, saldırmaktan geri tutun. O elhamdülillah bizde hiç kimseye tokunmak yok. Ve hfezzu furu tenasül uzuvlarınızı zinadan muhafaza et. Elhamdülillah bu da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 Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zinele aynin nazaru. Gözün zinası bakmaktır. Yani bu büyük zina gibi değil ama küçük sayılır öbürünün yanında ve lakin gözün zinası bakmak. Ve zinellisanin nutku. Dilin zinası konuşmaktır. Müstehcen böyle konuşmalar şöyle yapsam böyle etsem bunu konuştun zin, dilin zinası. Allah Allah. Çok da müstehcen şeyler var. Böyle. Fıkralar, mıkralar, konuşmalar. Millet de bayılıyor böyle geyiklere. Hep haram ya. Günah. Ve zinel hüzüne inil istimav. Kulakların zinası dinlemektir. Kadının e, nameli sesleri, makamlı okuyuşları, kadının sesi avret değil ama öyle nameli kırıtık ses olursa caz değil onu dinlemek veya müstehcen konuşmaları, pis fıkraları dinlemek kulakların zina ve zinel yede şu. Ellerin zinası tutmaktır. Yani namahremet değmek. Ve zinel yede enil Ayakların zinası adım atmaktır. Yani zina yoluna, kötü yola. Ve neftu temenna ve Göz bakar, kulak dinler, el tutar, ayak yürür.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 arayı siler, süpürür. İnşallah Ramazan geliyor. Merhaben bi mutahhirina. Bizi temizleyen Ramazan'a merhaba buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi temizleyen Ramazan. Tertemiz edecek inşallah. Hüzeyfer radıyallahu anh rivat hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ennezratü sehemu min siham iblise mesmumetin bakış nam-ı ereme bakmak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 o imanın tadını kalbinde hisseder. Bak imanın tadı, herkes Müslümanım der ama, herkes imanın tadını bulamaz. Allah bize imanın halavetini tattırsın, amin. o tadı tatmadan canımıza almasın. Amin. İşte bu nam e bakarken, yani Allah korkusundan o iş var ya, hem de ne kadar önemli bir mesele ya. O i̇manın tadını Allah ona, Kalbinde bir iman verir, tadını fark ettirir. Ne demek bu? Arayıp da bulanmadığımız bir şey. İmanın tadına ermeye çalışıyoruz. Böyle bir imkanımız var. Namereme bakmayarak bunu elde edebiliriz. Allah Teala yerinde aklımıza getirsin bu hadisler. Ondan sonra, karı köşeyi döndükten sonra vay anasını daha bakmayacağım. E zaten köşeyi döndü. Mübarek adam. Onu bakabiliyorken çekeceksin. Gözünü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 Baktıktan sonra kalp elinde değil dedim sana. Harkları tıka. Havuzu dolduruyorsun. Ondan sonra nasıl temizlenecek? Mübarekadan bakmayacaksın ki düşünmesin. Baktıktan sonra düşünmeme geldi değil. Bu göz işi bu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Memle aine imel haram. Male allahu ainehum el kıyamete minen nar <gülüyor> illa yetuba ve Gözünü haramlara bakmakla dolduranın Allah gözlerini kıyamet günü ateş dolduracak. Ancak tevbe edip dönerse tevbe kapısı açıktır. <Sessizlik> Men nazara ila mahasin imratin ajnabiyatin bi şehvetin suba fi aynail anuk yawmül kıyam. <Sessizlik> Efendimiz Hazretlerinden duymuşum bu hadisi. Kim bir kadının güzelliklerine yani artık o belki çirkinse de o ona güzellik diye bakıyor. Neyse o onun bakışı kötü göz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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşe annemize olacak efendim, Ebu Davud Tirmizi'yi rivat ediyorum. Haşe ümmü seleme annemizle meymune annemiz. Radıyallahu anhum'a Efendimizin yanındaydık diyor. Müezzin ama olan Abdullah ibni ümmü mektum Radıyallahu anh, çıktı geldi. Ama müezzin. Girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Gidin perdenin arkasına geçin. Perdenin arkasına geçin. Dediler ya Resulullah eleş Bu ama değil mi? Bizi görmüyor. La yübsaruna bizi görmüyor. Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eleş tümatü büsrani siz de mi amasınız? Siz onu görmüyor musunuz?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 Allah da kalbimize malik olsun. Rabbim kalbimizi hayırla döndürsün. Evet. İsa aleyhissalatü esselamın da bir e, sözü var burada. İyakum men nazrate nâmehreme Na bakıştan sakının fe inna fil kalbi şehevat. O bakış ne yapar? Kalbe şehvet doğumlarını eker. Eker. Artık o ekilen şey illa biter. Bir gün şeytan onu biçer. Onun için sen bakıştan sakın. Allah da seni haramlardan muhafaza eylesin. Hanımlarla ilgili önemli bir hadis-i şerifte nedir? Ahmed ibn Hanbel Nesai hakim beyhe gribat ediyor. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte hangi kadın koku sürerse koku, parfüm Faharajet dışarı çıkarsa femerret ala qaumin feyecidu riha yabancı erkeklerin yanından geçerken onun kokusunu hissederlerse fehiye zaniye o kadın zinakardır. Bu hadiste de sahih bir hadistir. Yani demek istediğim büyük zina namusuz manasında değil ama burun zinasına sebebiyet vermiş oluyor ve günaha sebebiyet veriyor Kendi kendide günahkardır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 helalına sen süslen, koku sür ne yaparsan yap şeytan onu süslemez, şeytan ne yapacak yabancılara güzel görünmesi için harama düşmesi için onu süslüyor Allah'ım Ramazan-ı Şerif'te geliyor İnşallah şeytanlar da bağlanacak inşallah bir nefis kalacak, nefis düşmanında açlıkla, oruçla Rabbim kafasını ezecek çünkü ne buyurdu hadis-i şerifte fe <gülüyor> dayiku bilcuğ nefsin şeytanın akış damarlarını açlıkla daraltın hadis-i şerif yani oruç ne yapıyor şeytanı da nefsi de köreltiyor açlık bu da uzun günler hem de sıcak günler epey bir terbiyelenme olacak inşallah He? Şimdi başladı başladım millet kara kara düşünme. Bugün uçakta geliyorum. Bir zengin iş adamı varmış arkamda. Haberim de yok diyor. Beni görmüyorsun dedim. Ölüümü görmüyorum ki arkamı nasıl göreyim dedim falan. Ondan sonra "Baktım bir şey istiyor benden dua edecek hiçbir şey istemedi." dedi ki, "Ne olur dua, şu Ramazan'ı dedi rahat tutalım." dedi ya. Şimdi bu sıcak Ağustos, mahsus başlarlar bunalıma girdiler. Millet acayip. Ama siz sevinerek dört gözle bekliyorsunuz, değil mi? Ben ferahımiylei Ramazan haram Allah cehenneme ale niran Ramazan giriyor diye sevinenin bile Allah cesedini cehenneme haram eder. Sevinmek bile cehennemden berat. Aman ha! sakın öyle. Bu sene de çok zor şu bu başta. Eğer bir adam dese ki amma ağır misafir geldi. Nasıl ağırlayacağız? Kafir olur diyor. Ramazan'a ağır misafir dese. Ramazan hoş geliyor, safa geliyor. Nimet geliyor bize, rahmet geliyor bize. Tathir geliyor, kefaret geliyor, temizlik geliyor bize. Bir yıllık temizleneceğiz inşallah. Hafta da cuma gezi bulunacağız, buluşacağız. İnşallahurrahman. İnşallah. İnşallah. Evet. Şimdi bu oruç risalesi size lazım mı bu? He? Oruç, farz oruç başlamadan bunu bir okuyun. Birkaç gün kaldı. Niye? Ben biliyorum. Ya oku, Allah Allah! Beş tane İslam şartından biri. Bu da bunun ilmihali ya. Başlamadan bir ilmihal oku. Senede bir kere ne var? Millete ulaştırın inşallah. Oruç Risalesi'nin hükümler var. mı? Orucun efendim, neyle bozulur, neyle mekruh olur falan. Ramazan Şerif Risalesi. Aklı olan bunu yanından ayırmaz. Ramazan bitene kadar. Şimdiden alın, hediye yapın, insanlara ulaştırın. Özellikle ilk iftardan beri 380. sayfadaki duasını unutmayın. Yazayım yazayım diye bir hadis var. Devam ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah ve Resulü çok seviyor. İftar saatinde bunu hangi Müslüman okusa anasının doğduğu gün gibi çıkar. Bir de dünya ahiret ne sıkıntısı varsa Allah bütün işlerini, dünya işlerini yoluna koyar. O unutmayın onu. Kaçın sayfadaydı ben hatırlıyorum? 380 olacak. Ya azım ya azım. Daha dolu iftar duaları var. Amel edin inşallah. Bak 400 küsür küsur sayı var. Ramazan Risalesi istiğfarları var. Duaları var. Her on günün zikirleri var. Rabbim amele muvaffak eyleye. Arif Han dergisi çıktı. Efendim, Efendi Hazretlerimizin riyasetinde bir e, muhazara. Siz diyorsunuz sempozyum düzenlendi. Burada çok alimler iştirak etti. Doğudan, batıdan, Arabistan'dan çok güzel şeyler yazıldı. Nihai karar çıktı. Ne diyor? Müslüman olmayan cennete giremez. Ama dur şimdi. İslam dışı bütün dinlerden ve ayinlerinden uzaklaşmayan da Müslüman olamaz. Çok güzel bir karar. Şimdi bu ikinci de millet sapıtıyor. Yani kiliseye de gitse, ayine de girse, yine hem Müslüman hem Hristiyan olsa cennete girer zannediyor. İslam dışı bütün dinlerden ve ayinlerinden uzaklaşmayan Müslüman olamaz. Çok güzel, tabi Efendi Hazretlerimizin de iştirak güzel ilimler oldu ve Abduh Afgani Reşit Rıza üçlüsü, Bermuda üçgeni gibi o bozuk adamların e, bu dini, bu Yahudi Rıslüman nasıl başlattılar? Mason hocalar nasıl kayıtlandılar? İngilizler bunu nasıl satın aldılar? Bunu da Muhammed Avami Hoca Efendi çok güzel anlattı. Bir yerde bulamazsınız yani o çanta meselesi Sultan Hamid bunu yakalattı çantası kaldı İran'da o çantadan neler çıktı falan bunları mutlaka okuyacaksınız inşallah zaten sonundaki dualar zikirler artık onun anlatmakla bitmez faziletleri meziyetleri en önemlisi ne biliyor musunuz teravi namazının zikirleri ama imamlara yetişemezse arada ilk olarak bunu bu dergide yazdım kitapta da ilk buldum her dört dekatın arasında zikir var üç kere tekrar ediliyor hiç yoktan insan bir kere etse olur ama keşke imamlar da biraz böyle bir nefes aldırsalar. cemaatla beraber bu zikirler yapılsa bu çok fazilet olur. Bunlarla kadınlar özellikle evde kılıyorlar. Onlar rahat. İmama yetişme derdi yok. Onlar rahatlıkla amel ederler. Çok güzel ilimler sonunda da bulursunuz. Allah Teala amel etmeyi nasip eylesin. Sahip çıkın, dağıtın, okuyun, okutun. Bu kadar insan emek ediyor, yazıyor, ediyor. O... Sempozyumun hepsini tek tek çevirdik, ettik, yazdık. Kaç günü uğraştık bundan ya. Niye ki orada Arapça konuşuldu. Tabii ki herkes anlamaz. Ama biz size anlayacağınız dilden bütün alimlerin ilimlerinden çok ilim var bu. Muhazara Allah Teala istifade nasip eylesin. Şimdi derneğimiz bu aşağıdaki tuvaletler, abdest yerleri ile ilgili havalandırma, fayans musluklar, bir temizlik, bir düzen yapalım dediler. Ben dedim iyi olur namaz abdestten başlıyor, abdest tuvaletten başlıyor yani. Burada bir ihtiyaç var dediler. Bundan dolayıdır ki efendim sizden yardım isteyecekler. Allah hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Efendim, yani yapılan şeyi zaten siz de görüyorsunuz. Rabbim Teala ne verirseniz yerini doldurur. Ey oğlu hazinenden bana biraz emanet ver. Ne yanar, ne el alır, ne sel alır. ve ve cemaatekûn İlahi en dar zamanında sıratta mizanda yandım bittim derken senin benim yoluma verdiğini ben sana ödeyeceğim Allah buyuruyor. Ben söz bozmam. Rabbimizin kelamıdır. Allah tehasını kalkaylesin. Amin. Subhanallahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn. Allah mennene seluke'l cennet. Naudhu bike minen nar. Allah mennene selu ridaka vel cennet. Naudhu bike min sehatuka vel nar. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا Burada Safa isminde bir çocuk iki yaşında beyin ameliyatı olmuş şifası için acil şifalar yaş Hepimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar bağışlayla. Dünya ahiretimizi mamur eyle. İki can da aziz eyle. Günahlarımızı affeyle mağfora değle. Ailelerimizi yar eyle itaatkar eyle. ehl sünnet itikad üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Son nefeste imaniki amul hüsnü hatimeler ihsan eyle ya Rabbi Suriye'den Afganistan'a Yemen'e Fas'a Tunus'a, Cezayir'e, dünyanın her neresinde Müslüman kardeşlerimiz yaşıyorlarsa hepsine selametler ihsan eyle. ehl sünneti ya Rabbi feraha çıkar ya Rabbi. Sudan'da, Somali'de, her yerde eli sünneti aziz eyle, eli bidati bidat zelil eyle, ehli sünneti İslami bir hürriyet nasip eyle, en yakın zamanda zulümleri, zalimleri başlarından defu refü izal eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin Allahümme. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselamu aleyke ya rasulallah assalatu vesselamu aleyke ya habiballah assalatu vesselamu aleyke ya seyyidel ve ul ahirin subhani rabbike rabbil azze amma yasifune ve selamun alel mursaleen velhamdillahi rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem فنبوه مصخاص على أرواح أنواعاتنا وأنواعات المسلمين وأنواعات الجماعة حاضرين الفاتحة